en mükemmel şekilde önümüze geçirerek, mihrabımıza sokarak bize imam kılmış, kudve kılmış ve onun o yüce davranışlarından ders alma imkânını bizim için hazırlamıştır. Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, siyeriyle, ile karşımızda, bir imam olarak kıyamete kadar daima önümüzde,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 O bütün insanlığa, hak ve davet vasifesiyle serfiraz edildiği zaman kime ne anlatacağım, kim beni dinler demeden insanların içine dalmış ve hak ve neşretmiştir. Felaketleri göğüslemiş, musibetten doluya tutulmuş ve yerinde yer onu tehdit eder hale gelmiş, fakat o bu hususların hiçbirinde en ufak yılgınlık ifade eder, bir şey göstermemiş. Rabbisine karşı kullukta daima ciddi bir teslimiyet içinde o vazifesini yerine getirmeye çalışmış. Neşir ve tebliğ alabildiğine zor olmasına rağmen, Kabe'de kalabalık halk içinde Resul-ü Ekrem neşri hak yaparken, etrafın tehdidini kale almamış. Daima Allah'a ciddi bir, te bir teslimiyet içinde bu vazifeyi yerine getirmeye çalışmış. Bu mevzuda katlandığı, maruz kaldığı şeyleri,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 mahşerde bunu diyeceğini de Allah kendisine bildirmişti, onu öyle tanıdık. Başını Beytullah'ın duvarının dibinde yere koyduğu yine ümmeti ümmeti diyordu. İbn-i Ebi eşkal kavm, hadisin ifadesiyle, en talihsiz, en şakı insan, kafirlerin kışkırtmasıyla, gittiği birisinin kapısının önünde kesilmiş devenin işkembesini, ağır işkembesini, sürüklüye sürüklüye getirdi ve Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın başının üzerine koydu secdede. Pis sular akıyordu. Ağır bir baskı boynunun üstüne binmiştim. Başı yerde ümmet ümmeti diyen, onlar için yalvaran, kalplerini yumuşat diyen peygamberin başına işkembeyi koyuyordum. Ve sonra da katıla katıla gülüyorlardı. Bu manzarayı anlatan bize diyor ki birbirlerine dayanıyorlardı gülerken. Birbirlerinin içine giriyorlardı.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 ve gözyaşlarıyla âdeta kirlenen, mübarek tenini yıkamaya çalışıyordu. Başını kaldıran secdeden, Resul i Ekrem kızına şöyle diyordu, لَا تَبْكِيَّا بُنَيْيَتَمْ yetem. اللّٰهَ لَا يُطْلَيْهُ عَبَاكْ Kızcağızım, sakın korkma, endişe etme, Allah senin babanı zayi etmeyecektir, diyordu. Bir gün gelecek gelecekler, etrafında toplanacaklar, ona dilbeste olacaklar ve gönül verecekler. Günümüzün insanı için de aynı şeyi söylüyoruz. Onlar Resul Akram Sallallahu Aleyhi ve Sellem'im bütün inkar ve teziflerine rağmen Resul Ekrem ellerini bırakmamıştır onlardan. Eller onların yakasında ve eteğindedir. Onları bırakmayacak zira kendinden öğreniyoruz. Mesele ve mesele ümmetim, ka mesele rjulun ista'u qadınarın, fajala al-dawabu wa al-faraşu wa ana hāzim bi وَاَنْتُمْ تَقَحْهَمُونَ ف۪يهَمْ Benim ve ümmetimin misali neye benzer biliyor musunuz? Ateş yakan bir adamam Allah bir ateş yaktı Celle Celaluhu. Bu ateşe kelebekler gibi giden kimseler var. Bense eteklerinden tutmuş çekiyorum, gitmeyin diyen. Onlar tahalük gösteriyor, girmek için saldırıyorlar. Ben de eteklerinden tutmuş bırakmıyorum diyor. Biz öyle inanıyoruz ki, kıyafete kadar eteklerimizden tutacak bizi bırakmayacaktır. Bu arada bir kısım tali sizler kurbanı olacaktır. Fakat Hazreti Muhammed'in dünyası zayi olmayacaktır. İnanın ve itimad edin. La tebki ya buneytem. İnallah la yudayyu abak. Ağlama kızcağızım. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam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 Aradan on, on, iki, on, üç sene geçmiştim, kendi köyünü, yerin göbeğini terk edip Medine'ye gitmiştim. Bu arada da karşısına çıkmış bir Uhud kavgası meydana getirmişlerdi. Okçusuyla, silahşörüyle, suvarisiyle, piyadesiyle hücum etmişlerdi. Ve mübarek başı Miğfer'i kırılmıştı, Miğfer'in halkaları yanağını delmişti, işte dişini kırmıştı. Manzarayı gören Beydenin ödü kopmuştu. Peygamber'in kanları akıyor, dişlerimle sökeyim derken onun da dişleri kırılmıştı. Ve hayatının sonuna kadar kırış, kırık dişler ile iftihar ediyordu. Halkayı sökerken kırılmıştı diyordu. Kanlarını siliyor nebiler nebisin. Başı yarılmış, dişi kırılmış, vücudunda yara ve bere meydana gelmiş, hak ve hakika da, te, davet ettiği bir cemaat tarafından hücuma ve taarruza maruz kalmış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 endişesi vardı. Peygamberin başı yarınır, dişi kırılırsa Allah bir cemaatin altını üstüne getirir. Allah'ım Allah diyordum. Bunlar beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Ebu Talib'in yetimi biliyorlar. Abdülmut yetimi biliyorlar. Abdullah'ın oğlu biliyorlar. Bilseler senin nazarında bir serfiraz. Bilseler bir sultan yapmayacaklar bunu diyordu. Helak etme Allah'ım diyordu. Manfilet et diyordu.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 Hala mescitlerimizde seni anan, hala sana olan aşkıyla illiyen, hala feryat eden, hala zıplayıp kendisini yere vuran kimseler var. Demek ki taht kurduğun gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yangın bacayı sardı. Mescide kadar ulaştı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Mescitlerimizde ve başımızda oldun ve bizden ayrılmadın.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 Allah'ın bize yüklediği mükellefiyetler karşısında dayanmaya ve sabretmeye, darılmamaya, kırılmamaya bağlıdır, yılgınlık göstermemeye bağlıdır, azme ve karara bağlıdır, direnmeye ve zileklik göstermeye bağlıdır. Bir gün gelecek şafak sökecek, bir gün gelecek güneş doğacak, ahlaksızlık hakile yeksan olacak, ağlayan gençliğin yüzü gülecek, Belki 25 seneden beri riyakarca olan benim ağlamalarım da o zaman sona erecek. Ölsem bile sona erecek ağlamalar. Ayrı bir dünya olacak. O dünyayı intizar ediyor. Ve şimdiden o dünyayı idrak etmiş gibi o dünyanın huzurun o kulaklarımızın burnumuzun dibinde burcu burcu kokularını duyuyor gibi oluyoruz. Cenab-ı Hak bu da bizi haybete mahkûm etmesin, husrana mahkûm etmesin. Sultan-ı olan Resul-i vesselamı ruhaniyetini bir an bizden uzaklaştırmasın. Elâ imnâh senel kelâm, ve eblâ an-nızâm, melikil azizil allâm, kemâ kâle ve teâlâ fil kelam. Vaida Kur'an'ı fesmi ve onun sitül ala kuntu rhamun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, yahamdan kamiline, kama amar. Aşhedu anla ilah illallah, ve aşhedu an Muhammedan abdhu ve resuluhu Nabi al-Mu'taber, tağzıma l فقال Allah azza wa jalla, in qaaili muhver ve amira, inna Allah على malaikatı hu yuslun ala Nabi, ya aihal zin âmanu, cullu alayhi ve sallimu teslima lbiik. Allahumma cullu ala siedina Vabarek Allah sýýdýna Muhammed ve Allah aleyhi sýýdýna Muhammed'e, kma vabarek Allah sýýdýna Ibrahim ve Allah aleyhi sýýdýna Ibrahim'e, fll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 وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صدق الله العظيم